147. Bölüm Bir gece Halit bin Velid rüyada kendini kupkuru, verimsiz, dar bir ovada buldu. Sıkıcı, bunaltıcı bir havası vardı. Bir müddet sonra şırıl şırıl akan suların yemyeşil hale getirdiği gönül açıcı bir ovaya geçti bütün sıkıntılarından kurtulmuş, rahat bir nefes almıştı. Uyandığı zaman, gönlünü garip duyguların sardığını hissetti. Günlerdir, kardeşi Velid'in bıraktığı mektup, zihnini meşgul etmekteydi. Her geçen gün, kalbinde bazı işlemlerin yapıldığına inanır olmuştu. Artık, Kabe'nin yanından geçerken, ilahlara karşı aynı saygıyı takınamıyordu. Sanki, batan gün, batan gün, Halid'in gönlündeki bu saygıdan bir parçasını koparıp götürüyor, doğan güneş kalbine o güne kadar hissetmediği bir aydınlık getiriyordu. Buna karşılık Resulü Rabbül Alemin Efendimiz'e karşı beslediği düşmanlık duyguları eski kuvvetini kaybetmişti. Bir zamanlar babası Velid bin Mugire'nin boş bıraktığı yeri mükemmel şekilde dolduracak bir kin ve nefretle Müslümanlara bakmış, Alemlere rahmet olan yüce peygamberden daha büyük düşman tanımamış olan Halid sanki o değildi. Muhammed aleyhisselam Kabe'nin etrafındaki putları ilah saymadığı için bunca haksızlıklara uğramıştı. Halbuki artık Halid de günden güne onları adi birer taş olarak görmeye başlamıştı. Bu putların evlerin temeline konulan taşlardan ya da ocağa atılıp yakılan bir ağaç parçasından farkı ne olabilirdi? Bazen zihnine ''Acaba Muhammed yaptıklarımızda hangi bakımdan haklı olabilirdik?'' sorusu geliyor, bunun gerçekleri uygun, vicdanları rahatlatıcı bir cevabını bulamıyordu. Hangi yönden ele alsa, çocukluğundan beri pek yakından tanınan peygambere kusur bulma imkanı kalmıyordu. Kısacası Halit kardeşinin mektubundaki Allah onu getirecektir sözünün manasını yaşıyor gibiydi. Nihayet yerinden kalktı. Kararını vermiş, putları terk etmeyi ve İslam dininin bir ferdi olmayı kalbine koymuştu. Kendisi için bir başka çıkar yolun kalmadığını anlıyor, Medine yolundan başka bir yolu düşünmek istemiyordu. Halledemediği bir mesele vardı. Şimdiye kadar yaptıkları sorulduğu zaman vereceği cevap ne olmalıydı? Bugüne kadar Müslüman olanların hiçbirinden hesap sorulmamış, geçmişiyle uğraşılmamıştı. Ama Halit herhangi bir insan gibi değerlendirilemezdi. En azından Uhud dağının eteklerine gömülü bulunan yüz tane şehidi vardı. Bunların her biri geride yetimler, dullar, viraneye dönmüş ocaklar bırakmışlardı. Bu insanların akan kanlarında, bu insanlar için dökülen gözyaşlarında, en büyük hisse kendine isabet ediyordu. Şimdi o gözü yaşlılara, evinizi ocağınızı yıkan, sizi böyle perişan halde bırakan kahraman benim diyebilmek, onların öksüz bakışları karşısında erimek kolay mıydı? Ama ne olursa olsun, yiğit bir insana yakışır şekilde gidecek, teslim olacak, şayet ceza verilirse gönül huzuruyla katlanacaktı. Mekke sokaklarında dolaşırken Safan bin Ümeyye'ye rastladı. ''Ey Ebu İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?'' dedi. ''Ne var ne olmuş?'' ''Sırıtmış dişler gibi kaldık. Muhammed Araplara, Acemlere meydan okur hale geldi. Gitsek onun dinine girsek, onun şerefi bizim şerefimiz demektir.'' Bu sözler Safanın suratını buruşturdu. ''Sen neler söylediğini biliyor musun Halid?'' Dünyada tek başıma kalsam bile onun dinine girmek benim için söz konusu olamaz dedi. Safvan bunları söylerken gözlerinden ateşler fışkırmış, yüzlerinde sert çizgiler meydana gelmiş, sesi boğuk ve tatsız bir ifadeye pürünmüştü. Ben henüz Bedir'de öldürülen babamı ve kardeşimi unutmadım. Safvan bunları söylemişti. Yoksa Halit onun bakışlarından ve tavrından bunları anlamıştı. Bunu Safvan bile bilmiyor. Halit oradan ayrıldı. Ardından yüzüne karşı söylenemeyen duygulardan meydana gelen bakışlar onu bir zaman takip etti. Daha sonra sadece Safvan'ın kendi duyabileceği derecede hafif sesle fakat hatır sayılır birkaç küfür gönderdi. Yanında olan birkaç kişi ancak demek sen de denildiğini anlayabildi. Biraz sonra Halid'in karşısında Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e vardı. Safvana söylediklerini ona da tekrarladı. Aldığı cevap aşağı yukarı aynıydı. O halde bu konuştuğumuzdan kimseye söz etme ey İkrim'e. Pekala. İkrim'e'den ayrılırken kararını vermişti. Tek başına gidecekti. Atını hazırladı ve evinden ayrıldı. Bu defa Osman bin Talha ile karşılaştı. Bu teklifi ona yapmakta hiçbir fayda yoktu. Çünkü Uhud günü Osman'ın bağlı bulunduğu Abdüddaroğulları için tam bir felaket olmuştu. Onun da reddedeceği yüzde yüzdü. ''Geçip gideyim'' derken bir de ona açmayı düşündü ve ona meseleyi anlattı. Sözlerine şöyle devam etti. ''Biz artık deliğine sıkışıp kalan tilkiye döndük. Bir kova su koysalar fırlayıp çıkacak ve yakalanacağız.'' ''Doğru söylüyorsun ey Halit. Eğer yarına kadar beklersen beraber gidelim. Pekala, ben bir gün daha durabilirim. Yarın sabah Yeceç mevkinde buluşalım. Erken gelen arkadaşını beklesin.'' ''Anlaştık.'' Ertesi sabah iki arkadaş Yeceç'te buluştular ve yolculuk başladı. Bir müddet ilerlemişlerdi. Bu giden Amr bin As değil mi? Evet başkası değil. Birkaç dakika sonra üç arkadaş olmuşlardı. Merhaba ey yolcular. Sana da merhaba ey Amr. Yolculuğunuz nereye? Sen nereye gidiyorsunuz?